الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم، صلاك الله العظيم. رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه كولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله. فمن كان في قلبه الله، في الدارين الله. Demen kan fi kalbihi ghayru Allah fe mu'azzibuhu fi d-darin Allah La ilahe illa Allah hiza al-haqqu al-maliku al-mudin Muhammadur Rasulullah sidikul 'adil amin şerefli müslümanlar Allahu azim şan Sure-i Türkan'da 43 numaralı ayet-i kerimede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme hıtaben ve onun da zatında bütün ümmeti Muhammed'e hıtaben aynen şöyle buyuruyor Estaizu billahı Erâeita men issehaze ilâhehu haba Esen fe tekûnû aleyhi vekila, Habîbi zîşânın Muhammed Mustafa'm Aleyhissalâtü vesselâm Gördün mü dikkatini çekti mi nefsinin arzularını zevklerini ve keyiflerini şehvetlerini, iştahlarını Allah kabul edenleri gördün mü? Dikkat edin. Dehşetli bir ayet-i kerimedir bu. Nefsinin arzularını şehvetini keyfini ve zevkini Allah kabul edenleri gördün mü Muhammed'in? Aleyhisselatü Vesselam. Ne demektir bu? Kendi nefsinin arzularını adeta ilahlaştıran emirlerini bütün hareket tarzını nefsinin arzusuna göre planlayan nefsi keyfi ve zevki neyi emrederse onu yapan insanın Allah'ı kendi nefsi olmuştur. Ayet-i Kerime sanki daha şimdi nazil olmuş gibi taze ve yenidir. Zira Öyle bir cemiyetin içinde yaşıyoruz ki, öyle bir hayatın içindeyiz ki, herkes kendi zevkini, kendi keyfini, kendi nefsinin arzularını ve iştahlarını, kendi isteklerini adeta ilahlaştırmış, kutlaştırmış, kendi kendisini Allah kabul eder bir hale gelmiştir. Evet evet, şimdi söyleyeceğim. Şimdi şu mübarek Ramazan günlerinde resmen, alenen, açıkça Müslümanların Allah'ıyla alay edercesine Müslümanların kitabıyla alay edercesine elinde sigarayla dolaşan adama sorun. Nesin sen? Kimsin? Ne yapmak istiyorsun? Bu mübarek Ramazan gününde bu halin ne? diye sorduğunuz zaman size bir tek cevap verecektir. Ben kendi hayatımı yaşıyorum diye detir. Kendi hayatımı yaşıyorum. Ne demek kendi hayatımı yaşıyorum? Kendi kendimi hayata getiren benim Allah benim demek istiyor. Tabi kendi hayatını diyor. Halbuki hayatı kendisinin değil onun. Ona o hayatı veren Allah'tır. Ben kendi hayatımı yaşıyorum demekle kendi kendimin hayatı elinde hayata kendim geldim. Allah diye bir şey kabul etmiyorum demek istiyor. Görüyor musunuz? <gülüyor> Nefsinin arzularını Keyfini ve zevkini Allah kabul edenleri görüyor musun Muhammed Mustafa'm? Aleyhisselatü vesselam. Ayete bakın. Belinin ortasına kadar soyunup dolaşan... Dıştan baktığınız zaman umumhane karısı mı yoksa ev hanımı mı belli olmayan bir kadına sorduğunuz zaman... O da aynı cevabı verecektir. Ben kendi hayatımı yaşıyorum diyecektir. Ne demek? Kendi hayatım deyince, bu hayatın sahibi benim, bana bu hayatı veren Allah değil, ben buldum diyecektir. Tabii. Görüyor musunuz? Hayatın sahibini tanımıyor bunlar. Eğer hayatın sahibi olan, Allah-u Teala'yı tanısalardı, Ramazan gününde kesinlikle sigara içip dolaşamayacaklar ve Allah'a kafa tutamayacaklardı. Meselenin özü burada. Tebarekellezi yedihil mülk vehüve ala kulli şeyin kadir ellezi <gülüyor> halakal mevte vel hayate Liyelü ve kümeyyusum ahsenu amela. kere şu kazıya şu hakikate iman yok Kendi hayatımı yaşıyorum diyor. Hani kendi hayatım deyince bu hayatın sahibi benim. Kimseyi hayatıma karıştırmam. Ramazanda benim yememe, içmeme Allah karışamaz diyor. Evet. İşin psikolojik kavrı budur sosyolojik bir isyan yaşıyoruz şimdi. İstimai bir isyan. Bu ortamda her türlü isyanı yapabiliyor tabi insan. Bunların Allah katındaki seviyesi nedir bunların? Bu nefsinin arzularını, iştahlarını, nefsi nerede, neyi ve ne zaman arzu ederse, onun peşinde koşan bu insanların Allah katındaki seviyesi ne? Durumu ne? Onu da Hazreti Habibullah'a bildirmiş Mevlamız. Öyle bir nesil yetişmiş ki, öyle bir cemiyetin içinde yaşıyorsunuz ki, insanların çoğu Nefsi, iştahı, arzuları neyi isterse, nerede isterse, ne zaman isterse hemen nefsinin arzusuna boyun eğiyor. O halde o nefis o adamın nesi olmuştur? Allah'ı olmuştur. Boyun eğiyor mu? Boyun eğdiği ve arzularına mahkum olduğu nefis, o adamın Allah'ıdır artık. Korkunç bir hadise. Ya bugün toplum bunu yaşıyor. Şu kadar çocuğa soruyorsunuz, benim hayatıma kimse karışamaz, Allah'ım Allah kabul etmem diyor. Hayatıma kimse karışamaz ne demek? Benim hayatımı kimse planlayamaz. Günde beş vakit namazla benim hayatımı Allah planlayamaz. Senede bir ay oruç tutmakla benim zevkimi, iştahımı Allah kaçıramaz, Allah tanımıyorum diyor. Görüyor musunuz? Era heva. Nepsinin arzularını ve iştahlarını Allah kabul eden kafirleri gördün mü Muhammedim? İşte bunlar, şu sokakları dolduran ve Allah katındaki ki seviyesini şimdi göreceğimiz insanlar. Bakınız Mevlamız ne buyuruyor? Em tahsabu en ekserahum yesmaun ev ya'kilun. Inhum illa cel'an'am belhum edallu sabilah. Habibim Muhammed Mustafa'm sen onların çoğunu işitiyor, nasihatları dinliyor. Aklını çalıştırıyor ve düşünüyor mu zannediyorsun? Hayır. İnhum illa kel en'am. Onlar dört ayaklı davarlardan, hayvanlardan daha aşağılık mahluklardır. Bunların kulakları duymaz. Şehvetine hitap ederse tamam. Şimdi adam o kadar nefsinin arzularını... Tutlaştırmış ki bir teyit makinesine çok affedersiniz seks bantını fuhuş bantını koyup da çaldığınız zaman kulağını açıp dinliyor seks bantı fuhuş bantı namutsuzluk bantı o müziği o çaldığı dinliyor bayılıyor alakadar oluyor seviyor tamam ama bir vaaz-ı nasihatın bantını açıp da çalmaya başladınız mı çıldırıyor. Niye? Birisi şehvetine hitap ediyor, onun da şehveti onun Allah'ı olmuştur, hoşuna gidiyor. Görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti tefsir eden, vaaz eden bir hocanın vaaz-ı nasihatını teyitten çalmaya başladığınız zaman, Kuduz köpekler gibi kuduruyor. Çünkü onun Allah'la bir alakası yoktur. Çünkü onun Allah'ı kendineşidir. Görüyor musunuz? Ne hale gelmiştir cemiyet. İnhüm illa tel en'am. Onlar... Sadece karınları acıktığı zaman... Yemek arayan yedikleri yiyecekleri hazmettikten sonra barsakları sıkışınca bir yüz numara arayan iki, iki ayaklı aşağılık hayvanlardır onlar ben söylemiyorum onların hayatı lokanta ile tuvalet arasında geçer acıkınca lokantaya gider sıkışınca tuvalete gider hayvan çünkü hayvan insan değil o Allah'a ibadet etmeyenlere insan mı diyorsunuz? Ramazan ayında hiçbir zarureti yokken oruç tutmayan insanlara insan mı diyorsunuz? Allah onlara insan demiyor. İnhüm illa kel Onlar hayvanlardır. Görüyor musunuz? Açık konuşalım. Politika yapmayalım. İşi kıvırmayalım. Allah'ın kitabını mertçe söyleyelim. Cemaatimiz de mertçe dinlesin, erkekçe dinlesin. Canı sıkılmasın. Zoruna gitmesin cemaatimin. Şuradaki konuşmalarımızdan canı sıkılamın imanından vallahi şükür ederim. Benim şuradaki konuşmalarımdan ve okuduğum ayetlerden canı sıkılan adam henüz Müslüman olamamıştır. Ortada Kur'an vardır. Ben yol. Kur'an'a teslim olacaksın. Öyle bir takım polemiklere gelmeyeceğiz. Yatan Müslüman olacağız ve çekip gideceğiz. Alacalı bulacalı bir Müslümanlık yok İslamda. Allah'ın bir takım hükümlerini alıp bir takım hükümler atmak yok İslamda. Müslüman Allah'ın Kitabının tamamının muhatabıdır. Yalnız oruç tutunuz ayetinin muhatabı olup da faiz almayınız ayetinin muhatabı da aynen sensin yine. Hepsini birden alacaksın. Nefsini ilahlaştıran insanlar. <gülüyor> İnsan mı onlar? Mevlana yemekten içmekten başka bir gayesi olmayan İnsanı pislik makinesi diye tarif ediyor. Pislik yani hazım cihazından ibaret pis, bağırsak organizasyonu. Ve daha evvel söylemişimdir tekrar özüleyip şunu misal veriyor Mevlana'mız ne yazıktır ki ne hazindir ki Mevlana'mızı bile kendi şehvetlerine alet etmeye çalışıyorlar. Hani Mevlana haşa sanki def çalmış, dönbelek çalmış, çalgı çalmış, dans etmiş gibi kendi karnavallarına benzetmeye çalışıyor aşağılık adamlar. Mevlana'mızı da çalmak istiyorlar ha. Mevlana'yı bir karnaval, geniş bir fistan giyip de dolanan dolanan dolanan başı, do başı dolandığı başı döndüğü zaman da bir kenara girip esrar edip zina eden bir hayat zannediyorlar. Haşa! Allah Allah. Kaptırmayacağız Mevlana'mızı onlara inşallah. <gülüyor> Adeta bir curcuna, bir rezalet atmosferine sokmaya çalışıyorlar. Gel, gel, ne olursan ol gel demiş. Gel de İslam'ın dergahında şarap mi diyor. Gel, gelirken şarabını eşikte, merdivende bırak, insan olarak geliyor. Gel de karnaval yap demiyor. Gel de rezalet yap demiyor. Gel de esrar istemiyor. Gel de Allah'ın huzurunda namaz kıl, secde etiyor Mevlana. Onu kıvırıyor, bozmaya çalışıyor hain. İnanmayacağız. Mevlana'mız öyle söylüyor. Bir araziden geçip gidiyordum diyor. Bir yerden yaya olarak geçip gidiyordum kulağıma derinden derine bir ses geldi bu ses nereden geliyor nedir diye merak ettim yaklaştım bir de gördüm ki bir derenin kıyısında ab buyurun bir insanın pisliğinden geliyor ses diyor İnsan pisliğinden geliyor ve inim inim inliyor şikayet ediyor daha da yaklaşıp dinlediğim zaman anladım ki şunu söylüyor şöyle teryat ediyor Allah'ım ben bir saat evveline kadar yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. beni seni tanımayan namaz kılmayan sana secde etmeyen sana oruç tutmayan zalim bir insan yedi beni pisliğe çevirdi ondan davacıyım ya Rabbi demek Ey insan! Yediği şeyleri pisliğe çeviren bir pislik makinesi olamazsın diyor Mevlana. Pislik makinesi bunlar. Nefsinin arzusundan başka bir şey mi arıyorlar? Sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçip de kaşlarını incelten, kirpiklerini boyayan, göz kapaklarını boyalayan suratını pudralayan, cilalayan, dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan, tırnaklarını cilalayan, saçlarını şampuanla tarayıp, beline kadar soyunup, sokağa çıkan kadın neyi arıyor şehvetinden başka? Onun şehveti, onun Allah'ı olmuştur. Neyi arıyor? Mertçe konuşalım. Açık konuşalım. Bu kürsü, İslam hakikatlerinin açıkça konuşulacağı bir yerdir. Burası politika merkezi değildir. Ne arıyorlar? Sokakta bu çıplak kadınlar ne arıyorlar? Vallahi bunun bir tek cevabı var. Nefsinin arzusunu arıyorlar, şehvet arıyorlar. Bir tek cevap vardır. Eğer kocası için, eğer kendi nikahlısı erkeği için, kocası için olacaksa evinin içinde süslensin kendi erkeği içinse kendi erkeği için değil tam tersine evde pecmürde kıyafette dolaşıyor pijamayla dolaşıyor dağını saçlarıyla dolaşıyor taranmadan bile dolaşıyor sokağa çıkarken adeta böyle vitrinlere konukla da satılacak mal gibi cilalanıyor etrafın şehvetini çekmeye çalışıyor böyle değil midir bunun sebedi nedir bunun manası Eraeye te meni heva. Ayeti kelimedeki bu men harfi hem erkeklere şamil hem kadınlara şamildir. Meni mevsule açıkça kadınlara da şimuli vardır, erkeklere de şimuli vardır. Müslüman böyle olamaz. Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı hangisi Yahudi'nin kızı veya karısı belli oluyor mu? Neyse söyleyin. Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbimiz? Kullil müminati Habibin Muhammed Mustafa'm Müslümanların kadınlarına söyle Müslüman hanım efendilere söyle, elleri ve yüzleri müstesna, tepeden tırnağa örtünsünler, derilerini, etlerini, kemiklerini, ahbuyurun vücutlarını satılık mal gibi peşir etmesinler, cehenneme odun diye yakarım onları diyor. Allah'ın dediği bu. E Peki kime tabi oluyor bunlar? Allah'ım dediğine tabi olsalardı böyle çırpıltılı, çıplak dolaşamayacaklardı. Allah'ın vücutlarına giydirdiği o deriyi, o eti kasap dükkanlarında asılı kıpkızıl etler gibi etlerini böyle neşretmeyecekler keşir etmeyeceklerdi kime uyuyor bunlar belli ki bunlar Allah'a uymuyor kime uyuyor Avrupalı modacıları Allah diye kabul etmiş onlara uyuyor senin Allah'ın Avrupa mı senin Allah'ın Amerika mı senin Allah'ın Fransa mı? Sen Allah'a inanmadın mı? Sen Hz. Muhammed'e inanmadın mı? Sen Kur'an'a inanmadın mı? Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsun? Müslümanın karısı böyle olamaz. Müslümanın kızı böyle olamaz. Müslümanların cemiyeti böyle olamaz. Müslümanın idaresi böyle olamaz. Ortada Kur'an-ı Kerim vardır. Allah'ın hükümlerini böylece rahat rahat çiğneyemezsiniz. Allah sizi cezalandırır. Terörle, anarşiyle sizi Allah cezalandırıyor. Çiğnemeyin Allah'ın hükümlerini. İslam'ı çiğnemeyin. Hz. Muhammed'i çiğnemeyin. Ramazan'ı çiğnemeyin. Oruç ayetini çiğnemeyin arş-ı gelen Ramazan-ı Şerif'i çiğnemeyin. Yıkmayın İslam'ı, yıkmayın hakikatleri, yıkmayın ayet-i kerimeleri. Yapmayın Müslümanlar. Etmeyin Müslümanlar. Bu cemiyet Kur'an'a göre kurulmamış diyorum. Hayatınız İslam'a göre ayarlanmamış diyorum. Modelinizi Kur'an'dan almamışsınız. Dönün İslam'a. İslam'ı bütünüyle yaşayın. Allah'ın ayetlerinin tamamına muhatapsınız. Bir kısmına değil diyorum. Allah'ın ayetlerini ayıramayız. Vaktiyle bu millet tarihin en büyük milletiydi. Bu millet cihan tarihinin en büyük milletiydi. Bu milletin evladı tarihin en büyük insanlarıydı. Her şeyi yıktılar. Şimdi bile görüyorsunuz Avrupalı kafirlere, Amerikalı turistlere ecdadımızın yaptırdığı Süleymaniye'den başka gösterecek neleri var, neyi gösterebiliyorlar? Sultanahmet Camii'sinden başka Avrupalılara gösterecek ne yaptınız? Neyi inşa ettiniz? Her şeyi yıktınız. Şimdi de memleketi yıkmaya çalışıyorsunuz. Neyi yapabildiniz? Beni mecdadımın yaptıklarının nesini yapabildiniz? Hala Avrupa'ya karşı İslam'ın eserleriyle, Sultanahmet Camii'siyle, Ayasofya Camii'siyle Süleymaniye ve Selimiye Camisi ile iftihar ediyorsun. Avrupa'ya bunları göstermekten başka malzeme bulamıyorsun sen. Ve hala İslam'a sataşıyorsun, değil mi? Ve hala İslam'a hakaret ediyorsun, değil mi? Ve hala Hz. Muhammed'e hakaret ediyorsun, değil mi? Ve hala Kur'an'ı tanımıyorsun, değil mi? Hayır. Aziz müminler, hayır. Onlar kendi nefislerini ve şeytanlarını Allah telafi ediyorlar. Eray temenit tehze ilahu onları görüp de üzülme. Onların Allahı kendi nefisleri olmuştu. Biz yarattık dediler. Biz yaptık dediler. On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan dediler. Kabe-ı Allahı kabul etmediler. Yetiştirdikleri şairlerle, edebiyatçılarla Allah'a ve Kâbetullah'a hakaret ettiler. Kemalettin Kamu namındaki kafir bir şair, okul kitaplarına kadar geçmiş olan bir şiirinde şöyle söylüyor. Her yerde ispatı hazırım. İki defa millet vekili olmuş bir şair, Kemalettin Kamu, vallahi aynen şöyle söylüyor. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne aksun. Bize çankaya yeter, Kabe, Kabetullah, Arap'ın olsun. Bize Allah lazım değildir diyor adam. Şiir yazmış böyle. Kabe, Arap'ın olsun. Biz Kabe'yi istemiyoruz. Biz Allah'ı istemiyoruz demiş adam. Şiir yazmış. Okun kitaplarında okunmuş bu. Ne zannediyorsun ya? Ne zannediyorsun ya? Bu eli silahlı gençler birden mi şekillendi zannediyorsunuz? Bu anarşist dedikleri gençleri bunlar yetiştirdi. Bu teröristleri bunlar yetiştirdi. Bu sokakta adam öldüren, can yakan, cam kıran, etrafı kana bulayan bu gençleri şimdiki üniversite yetiştirdi. Bugünkü profesörler yetiştirdi. Öyle değil mi? İnkar edebilir misiniz? Bunlar yurt dışında yetişmediler ki... ...milli eğitim sisteminin çocukları bunlar... ...bugünkü üniversitenin çocukları bunlar... ...ama ellerine silah geçirmişler... ...durmadan ölüm ateşi saçıyorlar... ...siz yetiştirdiniz... ...ama Kur'an'ı kabul etmediniz... ...ama Muhammed Mustafa'yı kabul etmediniz... ...onun terbiyesini kabul etmediniz... ...ona çöl Arabı dediniz... ...Kur'an'a çöl Kanunu dediniz... Allah'tan korkmadınız çünkü nefsinizi Allah telafi ettiniz. Era ey temen, tekhaze ilahahu <tabilim> hawa. Habîl muallar görüp <de> üzülme. Efe anta tekûnu ʿalayhi vekîla. Sen onların üzerine vekil değilsin. Allah onların hesabını soracak diyor Rabbül Alem. Kimi kime şikayet ediyorlar? Üniversitelerde oruç tutan Müslüman kardeşlerimize öyle profesörler çıktı ki, aa evladım 20. asırda oruç tutmak da neymiş? Eskiden Araplar açmış, susuzmuş, yiyecekleri yokmuş. Oruç diye Muhammed onları kandırmış, siz tutmayın demişlerdi. Bu nesil böyle yetişti kardeşlerim. Gökten zembille inmedi anarşist bu memlekette ve bu milli eğitim sisteminde yetişti. İnkar edebilir mi bir erkek? Allah'a secde eden talebelere not vermediler. Başını örten Müslüman talebelere sınıf geçirmediler, karna vermediler. Namaz kılan memurları attılar, derece vermediler, terbiye ettirmediler. Anarşistler Havadan mı geliyoruz anne diyorsunuz. Yetişti bu topraklarda su içti. bu topraklarda ekmek yedi. bu topraklarda zehir yedi. bu topraklarda Allah yoktur dedirtilde. Gelsinler konuşalım. Nerede isterlerse, mahkemede ise mahkemede, mecliste ise mecliste, idam sehpasının altındaysa idam sehpasında. Yaşasın Açık ve seçik her şey. tabiseler ortada. Biz bu memleketin kurbanlarıyız. Ben son kanımın son damlasına kadar bu toprakları düşmanlara teslim etmem. Elime Kur'an'ı alırım. Şehit olmak için koşarım. Ama öbürü kaçar, uzaklaşır, şampanyasının başına gider. Ben bu toprakların kulu kölesiyim. Ben Allah'ın kuluyum. Bu şehit topraklarını kimseye vermem. Vatanımı parçalatmam. Milletimi parçalatmam. Kur'an'ı çiğnetmem. Beni kimse itham edemez. Ben bu toprakların çocuğuyum. Ben bu yurdun kurbanıyım. Ben memleketin asayişini istiyorum. Emniyetini istiyorum. Huzurun gelmesini istiyorum. Yeraltı örgütüne dahil değilim. Yerüstü örgütünüz yok. ...Allah'ın evinden başka hiçbir sahamız yok. Emniyet teşkilatı endişe edemez. Askeri erkan endişe edemez. Biz açıkça her şeyi metçe söyleyen... ...fikir özgürlüğü ortamında hakikatleri konuşan... ...bir din görevlisiz. Dün görev çekinmiyoruz. Çünkü ben suç işlemiyorum. Kimseyi suç işlemeye teşvik etmiyorum. Kimseyi eyleme kışkırtmıyorum... Ama zihinlerin açılmasını, hakikatleri, öğrenmelerini istiyorum. Öğretmek suç değil, öğrenmek suç değildir. <gülüyor> Nefsinin arzularını Allah kabul edenleri görüyor musun Muhammed'in? İşte bunlar, Firavun bunlar. Firavun daha insaflıydı belki. Şeytan aleyhillâne, bir gün Firavun'un kapısını çalıyordu. Firavun biliyorsunuz ene rabbukumul a'la e diyen bir kafirdi. Ben sizin en büyük Allahınızım demişti. Ene rabbukumul a'la. E Şeytan günün birinde Firavun'un kapısını çalıyordu. İçeriden Firavun şiddetli şiddetli kapının çalındığını duyunca işisince kimsin ne istiyorsun diye sormuştu. Şeytan kahkahalarla içeriye girmiş yakasından tutmuştu firavunun. Ne aptalsın firavun demişti. Hem Allah'ım diyorsun hem de kapıyı çalanın kim olduğunu soruyorsun. Ne aptalsın sen demişti. O bile insaflıydı. Sonra o da tebessümle, canım dedi biz kim, Allah kim, biz yediğimizi, içtiğimizi bir tuvalete boşaltmadan çatlayan, patlaması gereken pis mahluklarız, ne Allah'ı ağzımızdan bir kere kaçırdık demişti. Bunlarda o kadar da insaf yok, hala İslam'a dönmüyorlar, hala Hazreti Habibullah'a dönmüyorlar. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ Onların çoğunu sen işitiyor, dinliyor, akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? اِنْهُمْ اِلَّا كَلْا اَنْعَامُ Onlar hayvanlar gibidirler. بَلْهُمْ اَبَلُّ سَب۪يلًا Yol itibarıyla, yaşayışları itibarıyla hayvanlardan daha aşağılık mahluklardır onlar. Zira bakınız Kurtubi namındaki ciddi kefsirde şöyle bir kayıt tespit ettim. Wa qāl mukātil al-bahām taʿrifu rabbha wa tahtabi ilā naraʿiha wa Hayvanlar yaratıcısını tanımaktadırlar. Akşamları meradan, tarladan, çayırdan, çimenden döndükten sonra sahibinin evini tanımaktadırlar diyor nukatil büyük müfessir ve evin sahibine teslim olmaktadırlar inkiyat watankadul erbabihah erbabına kendisini besleyene hayvan kendisine bakana. Hayvan kendisini besleyene, kendisini ahırda, ağırlayana teslim olur hayvan. Bunlar kendisini yaratan Allah'a bile teslim olmuyorlar. Nefislerini Allah telaffi etmişler. Öyle değil mi kardeşlerim? Sık sık misal görüyoruz ama zamanı geldiği tekrar etmek gerekiyor. Siz hepiniz mutlaka bilirsiniz. Hayvanlar üç yüzü, beş yüzü bir arada sürüler halinde otlarlar ya akşam olunca sürü halinde hayvan, hayvan sürüsü kasabaya veya nahiyeye veya köye indiği zaman her bir hayvan sürünün içinden seçilip seçilip ev sahibini girip bulmuyor mu? Hangi evin malıysa o eve gidip teslim olmuyor mu? Evet, gidip teslim oluyor. Evinin sahibini biliyor. Kendisine bakanı tanıyor. Ve yine siz biliyorsunuz daha çok o hayvan süt getiren hayvanlar akşamleyin getirdikleri sütleri sahiplerine teslim ediyorlar. Yabancı bir insan, tanımadıkları bir insan o hayvanın sütünü almaya çalıştı mı hayvan sütünü çekiyor, damla memesinden süt vermiyor. Tekmeyle vurup deviriyor adam. Tanıyorlar sahiplerini. Ya bizim şu üniversiteyi bitirenler niye Allah'ı tanımıyor? Ya şu yüksek tahsil talebelerin niye Allah'ı tanımıyor? Okutmadınız da onun için. Eğitim sisteminizde Allah yoktu da onun için. Tanımayacak tabii ya. Nerede İslam'ın hakikati? Nerede İslam'ın eğitimi? Şu Ramazan'da bile çıldıracağım neredeyse. Ramazan ayı hepiniz biliyorsunuz ibadet ayıdır. Hz. Muhammed Mustafa ve vesselafa öyle buyuruyor. Şeytanların bağlandığı bir aydır. Oruç tutacağı, gece namaz kılacağı, bütün gününü ve gecesini Allah'a ibadetle geçireceği bir Ramazan ayında, Ramazan geceleri diye televizyona öyle programlar getirmişler ki, çırı çıplak fahişeler Ramazan gecesi dans ediyor Müslüman önünde. Ramazanın gecelerini bile bir zina gecesi, bir fuhuş gecesi, bir eğlence gecesi haline getirmişler. Ramazan eğlence günleri midir? Ramazan günah toplama mevsimi midir? Topladığınız günahları dağıtmak için bir vesile olan Ramazan ayını, Ramazan geceleriyle, soytarılarla, maskaralarla, gülmem tiyatrocularla, şantözlerle, dansözlerle, Müslümanların Ramazan gecelerini rezalet gecesi haline getirme ne hasları var, ne hasları var? Hey Müslümanlar hey uyuyun bakalım. Uyuyun hele. Uyanmayın hala. Hala siz cennet bekleyin. Hala Muhammed Mustafa'yı bekleyin. Hala bekleyin bakalım. Uyuyun hele. Sükûta mahkûm olun. Memleketin aslı sen. Devlete vergi veren sen. Orduya asker veren sen. Üniversiteye öğrenci verensen, fabrikaya işçi veren sen, ama susan sen, sesi soluğu çıkmayan sen, sen, ey kısırık Müslüman, sen! Ne zaman, nasıl, nerede, niçin? Kahredici sualler bunlar. Şimdi dersin bu noktasında... İslam'ı bütünüyle yaşayan ashab-ı kiramdan misal verelim. Eğilmeyen Müslümanlar en kahredici zamanlarda bile İslam'ı dindik ayakta tutan Müslümanlar. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ Tebe'an lima cik'tü bihi. Sadafa Resulullah. La yü'minu ahadukum. Ey Müslümanım diyenler. Sizden biriniz iyiyen mümin olamaz. Müslüman olamaz. Hatta yekune hevahu. Nefsinin arzularını tebe'an lima cik'tü bihi. Nefsinin arzularını, iştahlarını Allah katından getirdiğim Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a nefsini, nefsinin arzularını Kur'an'a uydurmadıkça onların imanını Allah kabul etmeyecektir, buyuruyor. Nefsinin arzularını İslam'a uydurmaya. Öyle ki bu nefsinin arzularını İslam'a uyduracaksın o zaman nefsin yemek istiyor mesela içmek istiyor Ramazan günü oruç tutacaksın İslam'a uyacak. bakın kimse nefsinin arzularını İslam'a uydurmadan Müslümanım demesin hadis sahih. biz tam tersine İslam'ı kendimize uydurmaya kalkışıyoruz Adam hala geliyor ya ne aptal Müslümanlar var be. Hocam diyor denize girmek orucu bozar mı bozmaz mı? Şu aptal suale bak. Dünyanın en aptal sualidir. Mantıksız, temelsiz, İslam'la alakası olmayan bir sual. Ramazan'la denizin ne alakası var? Oruç tutmak demek nefsin arzularına dur demektir Denize gitmek nefsin arzusudur. Ramazan'la bağdaşır mı ki soruyorsun? Oruç tutmak nefsin arzularını frenlemek demekti hani. Denize gidip serinlemeyi, denizin içinde çırpınmayı, serinlemeyi, sevişmeyi, yıkanmayı nefsin arzu ediyor. Halbuki oruç nefsi frenlemek demek. Daha nasıl soruyorsun hala? Hiç soruyorsun? efendim o Allah'ın kitabını kendi nesbine uyduracak. Hocaları kendisine uyduracak. Bir hoca da kalkar da yok sanım denizde yıkanmak orucu bozmaz derse yasa be hoca, aydın hocasın diyecek. Çünkü İslam'ı keyfine uyduracak. Keyfini İslam'a uyduracak kendi Bir hoca da kalkıp da çırıl çıplak mayolarla şunlarla bunlarla arını, namusunu, iffetini kaldırıp atarak, kadınlı, erkekli denizlere Müslümanlar gidemez. Müslümanlar oralarda yıkanamaz. Karısını, kızını oraya götüremez deyince, ha bu hoca yobaz oluyor yobaz diyor. Yobaz hoca. Veya kâr dışı hoca. Ama kalkar da yok canım. İslamiyet akıl mantık dinidir. İleri bir dindir. Kızını, karını çır çıplak soy. Hayvan sürüsü gibi git yıkan, günah münah değildi. bir bravo, büyük hoca, ilerici hoca oluyor. İslam'ı kendisine benzetmeye çalışıyor, haydut. Kendisi İslam'a benzeyecekler veya öyle memurken. Efendiler, işin şakası yoktur, memleket gidiyor. Hala ayakta kalıyorsak, ayakta bekliyorsak bu imanımızın eseridir. Müslüman olmamızın eseriyle yaşıyoruz. İktisadımız çökmüştür. Bütün iş hayatımız çökmüştür. İstimaiyatımız çökmüştür. Aile hayatımız çökmüştür. Her şeyimiz çökmüştür. Ama elhamdülillah imanımız ne kadar darbe yemiş de olsa şu kubeler gibi dimdik hayatta. Buyur inşallah Teala. Allah. Kalkacağız. Allah'ın inayetiyle kalkacağız. Allah'ın inayetiyle İslam'ı hakim kılacağız. Şu kubbeler gibi dimdik duran imanımızı bir gün hayatımıza hakim kılacağız inşallah. Efendiler Bakınız Ashab-ı Kiram'dan bir örnek arz edeceğim. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın yayıldığı günlerdeydi. Kuta tapanlar Müslümanlara çok eziyet ettiler. Çok işkence yaptılar. Onlar da dayanamadılar biliyorsunuz. Çok zorluklar altında kaldılar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onlardan bir kısım Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmeye izin verdiler. Habeşistan, Afrika'da bir ülke biliyorsunuz. O zaman Habeşistan Hıristiyandı ve Hristiyan bir millet ve devlet idi, devletin başında da bir kral vardı, ismi Necaşiydi, Necaşi isminde insaflı bir kral, insaflı bir hükümdar. Allah'ın Resulü gidin buyurdular, Habeşistan'a hicret edin de zulüm altında inim, inim inlemeyin buyurdular. bir grup Müslüman gittiler, Habeşistan ülkesine girdiler, Habeş hükümdarı Necashi müsaade etti, topraklarına girdiler. İltica hakkı tanımışlardı, sığındılar. Hıristiyan bir ülkeye sığınıyorlar. Fakat tuta tapanlar onları rahat bırakmadılar ki üç kişilik bir heyet gönderdiler arkalarından gidin onları kraldan geri isteyin, getirin atalım dediler. Geriye getirin. Heyet geldi, durum arz edildi. Habeş kralı Necaşi, Müslümanları da huzuruna kabul etti, peşlerinden gelen putperestleri de huzuruna kabul etti. Hıristiyan adetlerine göre, kralın huzuruna girerken, herkes eğilecek, yeri öpüp secde edecekti. Hükümdar, merdiven gibi basamaklı bir tahta oturuyordu. Onun karşısına gelenler, oturduğu tahtın ayaklarının değdiği toprağı öpüyorlar ve secde ediyorlar. Ondan sonra huzura giriyorlardı. Mekke'den gelen tut tereddütsüz o adete uydular. Secde ettiler, hükümdarın yanına sokuldular. Ama o Müslümanlar, zerre kadar eğilmeden... Uygun adımlarla sert bir şekilde gidip karşısına dikildiler kralın. Eğilmediler. Bunun üzerine kralın yakınları nasıl olur dediler haşmetli. Bunlar sizin karşınızda eğilmediler, secde etmediler. Hiç yükülmediler. Saygısızlık ettiler. Bunları huzurunuza kabul etmeyin dediler. Necaşi sordu. sordu niçin eğilmediniz, niçin secde etmediniz, niçin bizim adetlerimize uymadınız dedikleri zaman Cafer İbni Ebi Talib, Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer, geldi ileriye, biz dedi ey hükümdar, biz Müslümanız, Allah'tan başkasının karşısında eğilmeyiz vurdular. İslam budur. Nerede Müslümanlık şimdi? Sen ve ben Müslüman olduğumuzu söylemekten hayal etmeliyiz bunların yanında. Hicret etmişler, zulümden kaçmışlar, işkenceden kaçıp Hadeşistan'a sığınmışlar, kralın merhametine sığınmışlar, orada bile imanlarını feda etmeyen Müslümanlar. Orada bile eğilmeyen Müslümanlar, sen üç kuruşluk menfaat karşısında faiz alan, faiz veren, bankaya gidip teslim oluyorsun, utanmadan Müslümanım diyorsun. Ne Müslümanlığı seninki. Ve Müslümanlığı uydurmuşuz kendimize. Geçenlerde Müslüman olduğunu zannettiğimiz bir iş adamı, öyle Müslüman ki ha, beş vakit namazı feleğe vermiyor. Yazıhanesine gidiyorsunuz, seccade de kapının ortasına asılmış. Herkes görsün diye demek ki takunya ya orada iyi bir müslüman zannediyorsunuz konuşmaya başlayınca ben faizin haram olduğunu şöyle ayet ayet anlatmaya başlayınca hocam dedi dur bakalım dedi namaz neyse oruç neyse her şey neyse ben şu dedi faiz yasağına aklı vermiyor ben bu ayeti kabul etmiyorum dedi namaz ulan müslümana müslümana bak bu faiz işi dedi, iyi değil. Allah burada dedi, biraz işi şey ediyordu. Görüyor musunuz? Niye efendim? Faiz olmadan ticaret olmazmış. Faiz olmadan iktisadi sistem kurulmazmış. Faiz olmadan alışveriş olmazmış. Şu kafir herife bak. Namaz kılan katil bu adam. Kur'an'ın bir hükmünü alıyor, öbür hükmünü atıyor. Yap böyle Müslümanlık, yok. Kur'an haykırıyor insanlara. Efetür minune bir bandun kitab ve feksrune bir band. Siz Kur'an'ın Kerim'in bazı ayetlerini alıyorsunuz da bazı hükümlerini almıyor musunuz? Eğer öyleyse siz Kur'an'ın tamamını inkar eden kafirlersiniz. Gördünüz mü? Bizim cemiyet Müslüman mı? Bizim hayatımız İslam mı? Bizim toplumumuz İslam toplumu mu? Müslüman eğilmeyecek. Müslüman dökülmeyecek. Müslüman dökülmeyecek. Müslüman Allah'a kayıtsız şartsız teslim olacak. Nerede istiyorsun? Aziz kardeşlerim saatimiz doldu bir hususu arz etmek istiyorum. Bağlar başından geçtiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Yüksek İslam Enstitüsü'nün hemen orasında çok mühim bir inşaat yapılmaktadır. İslam Enstitüsü öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ve bütün çevrenin, alemi İslam'ın her tarafından gelen delegelerin namaz kılması için, her türlü kitabı bulup okuyabilmesi için bir cami, bir kütüphane, bir külliye, misafirhaneler alemi İslam'ın yüzünü ağartacak muazzam bir inşaat yapıldı. Mühim çalışmalar vardır. Allah ve Resulullah için sizi oraya yardıma davet ediyorum. Yüksek İslam emsütümüzün ki ben de oradan mezunum. Ben de orayı bitirmek suretiyle hasbel kader haşa hoca değilim. Ulema-yı asriyenin, Osmanlı alimlerinin, ecdadımız olan alimlerinin ayağının altındaki toz değiriz. Asbel kader çıkmış bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Fakat illa bir mektep lazım geliyor. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmasaydık nereden bu imkanları bulacaktık? Binlerce talebemiz okuyor, ilmi araştırma yapmak için kütüphane yapıyorlar cami inşa ediyorlar, dershaneler inşa ediyorlar, çalışıyorlar. Allah aşkına siz de yardımcı olacaksınız. Allahu Teala hepinizden razı olacak inşallah Teala. Okul müdürümüz okul müdürümüz halen burada kapıda bizzat okulun müdürü olacak müdürü sıfatıyla yardım toplayacağım diye gelmiştir. Mütevazi çalışmalarla durmadan gayret etmektedirler siz mümin ve Müslüman kardeşlerimi Allah için o hususta yardıma teşvik ediyorum. Mevla her zerrenizin karşılığını cennet eylesin inşallah. Amin. Başka çaremiz yok çünkü. Kur'an kurslarını, camileri, İslami müesseseleri siz yapacaksınız. Başka kim yapsın? Çaremiz varsa söyleyin. Allahu Teala cümlemizi İki cihan seadetine nail buyursun inşallah. Pazar günü şehzade başında buluşmak ve haftaya cuma günde burada inşallah buluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi kulluğuna bizi kabul eyle. Ortasına doğru yaklaştığımız Ramazan-ı Şerifi bizlerden hoşnut eyle amin. her nefesimizde kelime-i şehadet ki göklere çıkan bir feryad ile buyurun bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle el açıp amin diyen uzaktan yakından gelerek bu sohbetleri dinleyen çok uzaklarda çeşitli vasıtalarla bu konuşmaları dinleyen mümin ve müslüman kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. ve rabbil alamin.